94.9 Açık Radyodayız. Kamusla Güreş başladı. Ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürsap. Bu bir önceden yapılmış kayıt yayınıdır. Evet. Evet. Elimiz bağlı. 24 Haziran vesilesiyle neler oldu memlekette? Bir Yine, haber, bir haberiz efendim. Bir haberiz. Bilmeden konuşuyoruz şu anda. <gülüyor> Önemli bir sabaha uyandık. Aslında ilgişli oluyor. Umarım her şey güzel olur. Evet umarım her şey güzel olur ellerimizi açtık evet. <gülüyor> diyelim dua hareketi de elle ilgili bir hareket evet, ee, bir, doğru. onlardan çok bahsetmiştik ee, Efendim, bugünkü... beden, bedene devam ediyoruz tabii. etmeden bir teşekkür tamam ee, bugünkü programımızın destekçisi benim de sevgili arkadaşım Mine Bulut Sağ olsun. Teşekkür ederiz hanımefendi. Sosyal medya hesaplarımızı atlatalım istersen. Evet, Gmail, programla aynı isimli Twitter ve Instagram adreslerimiz var. Hı -hı. Twitter'da da programla eş zamanlı olarak çeşitli görsellerimizi, bazı kısa içeriklerimizi paylaşıyoruz. Bizi takip ediniz efendim. Bu el açmakla ilgili bahsettim de ben Enis Batur'un gövdemde... Biraz oturduğu için e, biraz dini anlamda bakmak istedim bazı şeylere. İşte Buda'nın eli bir yücelik dili geliştirir diyor. E, bağışlayan, arındıran bir duruş ekonomisi hep açıktır. Buda'nın heykerlerini düşün böyle bir hmm. özellikle e, sağ eli hep açıktır. Hmm. E, sonra İsa'nın eli yüceliğe katlanışa ekler, eklemler. Savaşı her an barışın eli gibi durmayı seçmiştir diyor. Muhammed'in iki eli birbirlerinden oldukça uzakta, gökyüzüne doğru açık, yakarıyı Tanrı'ya doğru sözün sözü tamamlar bir minyatürde. Namaz kılarken de söz sessizdir, eller konuşur. Neden ayrı durur eller? Sağ el, sol elden farklıdır demiş. Tevrat'ta ise Tevrat neden elin Tanrı'ya uzandığını açık bir dille verir. Yardım istenmektedir, yaratıcı ve koruyucudur eli, yıkıcıdır yeri geldiğinde hmm. demiş yeri geldiğinde ee, aslında ilk programlarda söylemek istemiştim ama İbranice ve Arapça elin karşılığı olan yad bir yandan da yabancı çağırır yad hmm. kelimesine eklenen bir ayin ile bildiğimiz bu göz olan ayin tanıma ve göz ortaya çıkar tanır ve görür el el içinde göz büyük el yordamı ondandır diyor batılı ressamlar işte Grünwald'dan El Greco'ya ermişlerin ellerini uzun upuzun çizerler evet. onlar öyle tanımışlardır ki demiş Enis Batur hakikaten öyle resimlerde ben de sonuçta baktım. Çok görsel var gerçekten e, her iki kültürde de o söylediğin elin içindeki göz imajı da çok kullanılıyor. Hı hı. Keza dediğin gibi azizlerin peygamberlerin elleri böyle bir hep uzun ya e, yakarış ifade eden e, doğuda da şeydir gene böyle Budizm'de. Alan, veren, uzatan, böyle çok zarif bir el vardır. Keza aslında sema törenlerinde de yukarıdan alıp aşağı doğru verme Hı -hı. hareketiyle dönerler. Evet dinli olarak el önemli. Simgesel boyutları çok zengin. Evet. Semazenleri hatırlattın. Namazda durmak var işte. Evet. Cemlerde öyledir. Çeşitli e, doğru hareketleri da, var. Evet Evet biraz biraz da bilgisel yönüne bakalım, bakalım istersen. Ellerimize güzel bir haber düşmüş olsun bugün. Oradan bilime geçelim efendim. aslında elimde gene iki eski kaynak var. Biraz da romantik hastalık bunlar. geçen programlarda bahsettiğimiz bu Time Life'ın insan vücudu. hatta Doktor Selçuk Aybar yapmış çevirisini. Aslında yetmişlerden gelen bir ansiklopedi. O yüzden e, bilgileri sık sık sağlamasını yapıyorum. Üstüne hmm. durmadan yeni şeyler ekleniyor. <gülüyor> e, şimdi efendim... E elin bir kere parmak uçlarının santimetre karesinde 520 sinir ucu olduğu söylenmiş bu 1970'deki ansiklopedide. Ancak başka taramalar yaparken mesela ekşi özlükte 8000 olarak bu sinir uçları sayısından bahsedilmiş. Ama sonuçta şu anda bir bilim programı yapmıyoruz. Sayının üzerinde o kadar durmayalım ama vücudun en hassas organlarından biri el. Parmak uçlarına doğrusu Doğru gittikçe bu hassasiyet artıyormuş. Yani elin ayasıyla parmak uçlarını karşılaştırdığında çok farklı bir hassasiyet hmm. söz konusu. Ee, dokunma, basınç, ısı, ağrı, sertlik gibi birbirinden farklı farklı şeyleri e, algılıyor el. Yani dokunma hissi aslında diğer duyulardan biraz daha karmaşık. Hani kulak sadece duyuyor, Aha. göz sadece görüyor ama... El e, ve tabii vücudun aslında diğer e, kısımları da e, sertliği, e, malzemeyi, onun vasfını, ıslaklığını, kuruluğunu, büyüklüğünü, sertliğini hepsini algılayan ayrı Tan tanıyan, bir... Tanıyan değil mi evet. böyle bir tanıyor, kavruyor o? Hatta hani şey bütünlüklü bir şey. Basınç, Tanışma. ağırlık, her türlü ayrı aletlerle ölçülen şeyleri ölçebilen bir evet. organizma gibi. Daha Hemen, hani bilimsel bir ilişkiye giriyor. Bilimsel değil mi daha böyle yoğun bir ilişkiye giriyor sanki. Yoğun çoklu ya da evet. Çoklu. Evet. Bir de gene eski bir ansiklopedisi, Gökkuşağı ansiklopedisinin insan vücudu sayısında da elin, beynin emirlerini en hızlı yerine getiren organların başında geldiği öğreniyor bir de göz kapağı var benim bildiğim... ...çok hmm. hızlı yanıt veriyor... ...gözü korumak için, keza el de... ...öyle, çünkü bir de şey var... ...tabi yani... E, ...dediğim gibi göz çok önemsiyoruz... ...ki gözü de alacağız... ...ele mutlaka... E, ...görüyor, e, ama elde... ...şöyle bir şey var, diyelim ki bir... E, ...kemancı, e, göz notaya... ...bakıyor, notayla ilgili... ...bilgiyi beyne atıyor, ya da nota... ...ezber olarak beyinde varsa... O hızda ele gidiyor onun hangi notayı çalacağı, hangi tele ya da tuşa basacağı hikayesi. Hmm. Efem elde 27 kemik bulunuyormuş. 27. 27. Baş parmak hariç, baş parmakta iki tane kemik var. Diğer parmaklar üç kemikten oluşuyor. Ee, bir de bu algıda çok önemli bir organ dedik el. Ee, derideki aslında bütün vücutta var ama en yoğun kullandığımız el olduğu için bir takım dokunma cisimcikleri var. Ee, meysener ya da paçini cisimcikleri deniyor buna. sıcak paçini. Evet paçini. <gülüyor> Yemek gibi değil mi? Ee, sıcaklık ve soğukluk içinde de Kraus ve e, Golgi Mazzoni cisimcikleri var. Hmm. Herhalde hep bunları tespit eden bilim adamlarının isimleri diye düşünüyorum. Olabilirdi olmayabilirdi. Evet o, Hı -hı. ama yok yani şu gerçekten Mazzoni ve Pacini isimli değilse. Mazzoni. E, bir daha girseydik B bilemedim. bir Girmeyelim ben genelde kaybediyorum. <gülüyor> Makarna ismi gibi böyle pasta ismi gibi. <gülüyor> evet e, böyle küçük bilimsel paylaşımlar oldu aslında. Atı sözleri vardı sende onlara da bir, bir bak istersen. Geçelim evet. Çünkü tamam dilden bahsetmiş ee, devam edelim evet geçen programımızda da Ömer Asım Aksoy'un deyimler sözlüğünden pek çok paylaşımda bulunmuştuk ee, İnkılap'tan basılmış ne var? el elden üstündür en bilinenlerinden biri hmm. ee, el eliyle yılan tutulur el eliyle? yılan tutulur yani başkasının e, eliyle yapılan iş böyle e, yapis bir iştir ya ikinci dereceden bir ha, iştir ya kötü iştir gibi bir şey Eli boşa a uyur derler, eli doluya a buyur derler. Ha. Bunu hiç yani. bilmiyordum yani eli dolu gelmek bir eve, hmm. eli boş gelmek. Geçen program söylemişti ya yani bir eli buyur. Ha, tamam. Yani a, a, de, buyur değil de a. Hadi, a, a evet a, a. A, buyur. Bey bey buyur. Dolu gelmişse bir kere direkt a oluyor hemen kişi <Gülüyor> Ama evet. elini sallaya sallaya gelmişse o zaman evdeki a uyur çıkmıyor bile karşısına yani. Evet pek çıkarcıymış. boş <gülüyor> gelmeyin deniyor. Efendim siz, siz olun efendim eliniz boş gitmek ki böyle şeylerle karşılaşmıyor. El edilir yapın. yani evet. biraz fazla Torba tekrar ediliyorsa. değil ki elin ağzı evet. evet. Bu da el öbür el ya, ya, evet. Evet, yabancının eli. Efendim el öpmekle ağız aşınmaz var. Tamam ee, eyvallah. Ama buna bilmiyorum. Katıldık mı? Her, at, her atamızın sözüne katılmak durumunda değiliz. değiliz. Evet, tür, tür ata var. Evet. Ee, bir de şu, el terazi göz mizan. Hmm. Ee, burada şey aslında Yani her zaman ölçüm aletlerine Gerek yoktur elle gözle Ölçersiniz anlamı var ama hmm. Ne kadar geçerli bilemiyorum Evet <gülüyor> Böyle her atasözü Geçerli değildir nokta Bu, bu programda böyle bir <gülüyor> şey çıkartıyoruz ee, Anlamlara devam Edeyim mi acaba e, Devam et benim. Efendim Kemal Ateş'in saklı sözlüğü var Destek yayınlarından basılmış Eee El kol salmak e, her yerde gücünün adamlarının olması hmm. e, anlamında. Ahtapot gibi. Yani evet. El kol salıyor işte devletin kadrolarına sızıyorlar vesaire. Her tarafa. Her, her, her yerde eli var. örnek olarak her yerde eli var. Evet örnek olarak verdik Tanıdık. <gülüyor> Day, <gülüyor> <Evet>. Dayı. <gülüyor> dayı var. Tabii, evet. Dayısı olmaz biliyorsun. Ee, Elci amele başı. Ee, Fakir Baykurt'un can parasında Hatta aynı şekilde geçmiş ee, Bu Ali Pisküllüoğlu'nun Yaşar Kemal sözlüğünde de geçiyor Elci Orada pamuk üreticisine ırgat sağlayan ve ırgatlık Başı yapan kişiye deniyor Allah Allah. Evet Elci ee, Gene Kemal Ateş'ten devam ediyorum Elcik ya da Elci e, Sürüden ayrı olarak Beslenen ve insana çok alışkın olan Hayvana deniyormuş hmm. Hı, Hiç bilmiyordum Ölmüş. Evet bazen öyle oluyor ya Annesi ölmüş oluyor işte evet, bakılıyor evet, Falan Elçim ele alınan bir tutam yün Ve benzeri şey bir tutam olan şeye Elçim, elçim. deniyor ha, güzel, evet. Sanıyorum şeyde de İsme Sekeyi Boğun'da da vardı bu Derleme sözlüğünden e, örnek e, Eldeleşmek El sıkmak dost olmak Eldeleşmek, eldeleşmek. Evet. evet biraz Zormuş. yöresel ya da belli metinlerde geçen ya da tarama derleme sözlüğünden kelimeleri almış ya hep Kemal Ateş o evet. yüzden bir kısmı günlük hayatta yok Eli gerekli e, elinden iş gelen e, eline gereksinim duyulan kişiye deniyormuş eli gerekli hmm. eli yaramaz hırsız tarama sözlüğünden Eli uzun gibi işte eli yaramaz Evet eli yani. yaramaz O eli uzun çok kullanılıyor da bu pek kullanılmıyor şu, Eli <gülüyor> yaramaz çok tatlı. mantıklıymış evet Evet yani yaramaz e, <gülüyor> Bu çok şeker e, Elin kuş kıçın taş olsun Tövbe estağfurullah e, <gülüyor> Ama çok komik ne için kullanıldığını tahmin etmek biraz zor Örgüye başlarken edilen duaymış bu Kerem'cim Derleme sözünden, yani poponu kaldırmayacaksın oturduğun yerden. O elinde kuş gibi olacak, hızlı hızlı öreceksin. Elinden iç sıçtırmak bile gelmez. Aciz, beceriksiz, o derece iş yapamayan biri. Her hmm. ikisi de derleme sözünden. Ee, ay bu çok hoş. Buyurunuz. Elinden kabuklu yumurta yenmez. Biliyor musun bunu Bilmiyorum. çok pis olanlara deniyormuş <gülüyor> <gülüyor> kabuklu yumurta bile e, efendim bu da derleme sözlüğünden ellek ellenmekten dokunulmaktan hoşlanan kişiye deniyormuş ha, Evet ellek, ellek bitiyor elsiz ayaksız yatmak hiç kımıldamadan cansız gibi yatmak İlginçmiş. Yılanların öcünden fakir Baykurt'un alınmış bir cümle ve el taşı elle atılabilecek küçük taşa verilen isimmiş. Bu da gene fakir Baykurt'un tırpanından e, bir gün bir el taşı yapıştıracağım vurduna diyor. Vay arkadaş. Ya. O zaman taşı taşı atmayalım hmm. mesajını vererek. Bir şarkı arası verelim. Verelim efendim. Elimize sahip olalım, elimize, dilimize, belimize diyormuşum. <gülüyor> evet. Neydi şarkımız efendim? Efendim Alanis Morrisett'ten geliyor. Hand in my pocket. 94.9 Açık Radyo'dayız, kamusla güreşiyoruz, bedendeyiz, bedenin parçalarını elle, parçalayın. Dik. Elledik, el, elledik, elledik. Evet, elledik, evet. Yani parçalamak demeyelim, el, elliyoruz. Buyunuz, evet. devam ediyoruz. Evet, e, alternatif sözlükler e, devam. Ali Püskülloğlu'nun Yaşar Kemal sözlüğünde bir sözcük daha var, can yayınlarından basılmış. E, ''El değer, etek değmez.'' İki anlama geliyor. Aslında e, uzun eşeğin bir diğer adı e, yani e, elinle üstünden atlıyorsun ya el değiyor ama etek değmeden pat diye ileri atlaman gerekiyor. Hmm. Uzun eşeğin bir diğer adı el değer etek değmezmiş. Hmm. İkinci anlamı da çar e, Azı el değer etek değmez hazırlığı verdi. Bu da ince Mehmet'ten alınmış bir cümle mesela. Evet. Böyle güzelmiş. Efendim argo sözlüğüne gireyim diyeceğim ama giremiyorum. Neden? Çünkü biraz argo ar sözlüğünde Uydasın. evet sözünde radyomuzu kapatırlar diyerekten bir mesaj benim var. El çok daha çok cinsel çağrışımlı ve daha çok kendini tatminle ilgili açıklamalar var. Dolayısıyla bipleme Öyle olmayan yok mu? Yok efendim yok pek yok. El de yok. gerçekten. Simgeler El... sözlüğüne gireyim ben. Peki. Simgeler sözlüğünde Esrat Korkmaz'ın e, el genelde batını gelenekte özelde alevilik bektaşilikte simgesel anlamda tanrısal gücü simgeleyen tutma dokunma organı e, can ya da canlılık el almak diye bir şey var yine bakmıştık el tutmak da deniliyor simgesel anlamda bir mürşide bağlanmak derviş olmak hmm, anlamları var. Evet, ilk programda, değil mi? E, el ele el hakka diye bir şey var simgesel anlamda dedeye babaya biat etme yoluyla Hazreti Muhammed Hazreti Ali ve Tanrı'ya biat etmiş olma hali elin tek dilin pek belin pe berk tut var hmm. bu yine Alevi Bektaşi eteğinin temelini oluşturan el dil ve cinsel ilişki ile ilgili simgesel 3 yasak hmm. hakim, el, eline, olmak evet, yani. hakim olacaksın hakim eline mi? diline beline sahip olacaksın Elinde bir şeftali tutan bir maymun resmi. <gülüyor> ee? Bu Çin kültüründeymiş efendim. Uzun ömürler dilemeyi anlatırmış. Elinde bir şeftali tutan bir maymun resmi. Hmm. Evet. Öyle gözünde canlandı mı? Canlandı. Daha çok şeftali kısmı hani Maymun <gülüyor> <elinden ziyade gülüyor> şeftali tutuyor o da uzun ömürler dilemeyi anlatırmış hmm. bu resim. Elini açık tut var. Ahiliğin ilkeleri sıralamasında yer alan... Eli sıkılıktan kaçınmayı, el açıklığı, yardımlaşmayı yardımlaşmayı simgeleyen ilk ilke. Hmm. Elini açık tutunuz efendim. Gömert ol. Güzel. Elleri yere çevirmek var. Bu da ortodoks inançta simgesel anlamda beddua etmek efendim. Hmm. Evet. Fatma ananın eli. Ne bir açıklık getirelim biraz değil mi? Ha, evet <gülüyor> Fatıma eli. Fatıma Hazreti Ali'nin eşi Fatma'nın elini simgeleyen taşıyanı her türlü kötülükten korunduğuna inanılan el biçimli muskaymış efendim bu ee, tabi hani sadece Fatma Anneli sadece Müslümanla dair bir şey değil yani e, Ortodoks İslam anlaştı değil işte Şiilerde de kutsalan onun öncesinde de Hindularda da kadim geleneklerde de bilinen, hamsi diye de bilinen bu el ve hani el biçimli muska gerçekten işte her türlü kötülü korunduğuna inanılan bir muska diyeyim. Hı, doğru. E, o için göz olan el var. Çok sık sık görüyoruz değil mi? Özellikle çok. kadınlarımız çok takılırlar özellikle. Arttı. Arttı evet. Sanki eskiye nazaran evet, sen aslında oldu. daha iyi bilirsin. Bu çok şey var. Talep evet, artışı var değil evet, mi? Evet doğru. Evet. Bunlar var e, simgeler sözünde. Sen de şeytanın, şeytan... Şeytanın... <gülüyor> Şeytanlıklar var bende. Var bakalım. Efendim Ambros Beers'in şeytanın sözlüğünde el falını ilk programda açıklamıştık zaten. O yüzden sadece el karşılığını açıklıyorum şimdi. İnsanların kolunun ucuna takılmış olan ve genellikle başkalarının cebine sokulan acayip bir alet demiş. Hmm. Burada bayağı bir... Hırsızlık yönünden girmiş hı hı. böyle. Agnes Mişon'un Kadın Düşmanı sözünde de e, pek çok karşılık var. Can yayınlarından basılmış. Eller. Kadınların dizinin dibinden ayrılmayın. Ayaklarına kapanın ama asla ellerine düşmeyin demiş Talleyrand 1812'de. Vay arkadaş. Vay arkadaş. Devam ediyoruz. Ee, sonra Ambrose Bierce, bu sefer Agnes Mischo bir Ambrose Bierce alıntısı yapmış toplu eserlerinden şöyle demiş: Kadınlar çok tatlı olabilirlerdi. Eğer onları kollarımıza aldığımızda aynı zamanda ellerine düşmüş olmasaydık. Hmm. Demiş. Bu her ikisi de aslında kadının eline düşmekle ilgili bir. Hangi yayınlarda efendim? Bu? Can yayınları Can, efendim. Evet. Kadın gayet, düşmanı sözlük gayet, devam ediyoruz araştırma, diyeyim. araştırma Evet zaten yazan da e, kadın e, Hatta ön söz kısmında bir büyüğünü hatırlamıyorum anneannesine mi falan ya diyor özür Anneanne, dilerim böyle evet, anneydi evet. değil mi böyle bir şey yazdığım için diyor bugün okuduklarımız gene Light kaldı aslında bazen gerçekten Hı. düşmanlık içeren e, sözler var evet. e, elle ilgili el çantası e, ibaresi de var sözlükte. Ee, ...kadın esasında bir saç topuzundan ve el çantasından ibarettir demiş Alexander Viole 1978'de. Buyurmuşlar. Böyle buyurmuşlar efendim... Ee, Aynı kişi el çantasının içinde ne vardır? Bir kadının el çantasının içindeyi açıklarken çok uzun ben sadece benim... Kadının el çantası karıştırılmaz onu bilirim. <gülüyor> Öyledir yani. Kimsi, <gülüyor> kimseninkini karıştırmamak <gülüyor> gerekir bence ama kadının el çantası cidden çok dolu. Ben bu konuda... Niye efendim benim çantamda dolu ne alakası var? Dolu. Ya tabi de senin çantan, e, sır çantası. Bu kadın çantaları biraz daha farklı oluyor. E, yani küçük alet edebatlar çok sık kullanılıyor tabi hani böyle güzellik malzemeleri, vesaire. Evet. Kremi Ayrıca bir Efendim? de bakıyorsun Hansa Plast çıkıyor. on içinden ilaç ne çıkıyor. Ne çıkıyor ne çıkıyor? Hansa Plast demiyor. <gülüyor> Ay yaşım anlaşılacak. Yaralanınca, <gülüyor> bir yaşıma daha girdim Yaralanınca değilmiş? koyarsın ya. Yani. Sen ne diyorsun? Yara bandı mı? Yara bandı evet. Ha. Hansa Plast marka herhalde bu. Şey gibi oldu biraz. Valla yara bandını ilk defa değiştirelim. Sana mana gibi. Selpak. Hansa Plast'ler. Gerçekten mi? İlk duyuyorum. <gülüyor> ben başka bir devirden geliyorum. Evet Keremcim. canım benim. Evet şimdi efendim el çantası deyince aklıma bir şey geldi. Şimdi şöyle e, örnekler vermiş. Ne var kadının el çantasının içinde? İşte yedek kilotlu çorap, ruj, rimel, far hatta onların rengini bile vermiş. Kırmızı işte ruj, yeşil far falan gibi. Evet. İşte pudra, yaldızlı olduğu için parlayan bir takım şeyler. Hatta devam etmiş etmiş en sonunda iyice abartmış da işte daha ayakkabıları falan mendilin altında gibi. Her el şey falan. ...işte ha, abartmış. Ha, abartmış... ...ama benim aklıma şu geldi... bir ...meşhur bir e, marka... ...o çok pahalı çok markalardan biri... ...evet hatırlamıyorum... ...zaten hatırlasak da söylememek gerekiyor sanırım radyodan... E, ...şöyle bir şey yapmışlar... E, ...baya komik ve akıllıca geldi bana... ...kadın çantası... ...açıyorsun çantayı açınca içinde lamba yanıyor... Ha. ...o kadar çok şey var ki... ...çantanın içinde Mantıklı. bulabilmek için... E, ...öyle... ...efendim... E, Konudan sapmayalım. Agnes Mishonun kadın düşmanı sözlüğüne devam ediyorduk. Ee, bitirelim. El öpme var. Evet. Hiçbir zaman bir kadının eline öpme... ...sonra yüzüğünü yutarsın demiş. Jules <gülüyor> Renard <gülüyor> güncesinde... Komik yalnız yani kabul etmek Komik, lazım. Ama ne manada kullanıyor bu Bence hani yüzü parmağına takar. Ev, ha, ev, evet evet evlen, evlen, evlenirsin. zorunda kalırsın gibi hmm. geliyor bana. Ee, aslında programı bitirelim. Evet devam ederiz. Ee, devam ederiz Agnez Mişo'dan. Evet. Ee, sev... Hoşçakalın efendim. Evet. Sevgilim yine buluta tekrar teşekkür ediyoruz. İyi haftalar hoşçakalın.